Euzü billahi Racim bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, tarih zaman Rebiül Evvel ayına yaslandı. Tabi Rebü'l-Evvel ayı veladet ayı olması hasebiyle bizim için önemli bir aydır. Hicri takvimde üçüncü sırada yer alır Rebü'l-Evvel Muharrem Safer üçüncü ayda Rebü'l-Evvel. Bu ayın on ikinci gecesi aleyhissalatü vesselam efendimizin aleme merhaba dediği bir gecedir. Alem onunla nurlanmıştır. İnşallah biz de o güzel nurdan, siracen, münir olan o aydınlatan kandilden istenilen oranda istifade eder ve aydınlanırız. Aydınlanmak için kendimizi aydınlığa aday kılmamız gerekir. O aydınlatır. Allah ona böyle bir özellik vermiştir. Ama hak edenleri, ama isteyenleri, ama bunun için biraz olsun gayret edenleri aydınlatır. Onunla aynı zamanı aynı mekanı paylaşmalarına rağmen aydınlıktan nasiplenmeyen nice insanları biz siyerin içerisinde okuduk. Ebu Cehil hem Kabe'nin hem peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem komşusuydu. Ama Ebu Cehil olarak kaldı Ebu Cehil olarak da gitti. Ebu Leheb. Hem peygamberin amcasıydı. Evleri birbirlerine en yakın olan amca yiğendi onlar. Ali ve vesselam efendimizi görmediği hiçbir gün yok gibiydi. Böyle olmasına rağmen onurdan aydınlanamadı. Onurdan en az o istifade etti. Karanlıklardaydı, küfürdeydi ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin farklı bir istifadesi Onlara olduğu için en az o istifade etti diyorum. Ben istiyorum ki aydınlanabilelim. İstiyorum ki biraz olsun bazı şeylerden istifade edebilelim. İstiyorum ki veladet gecesi, veladet günü, veladet günleri, mevlid günleri bizim de mevlidimiz olsun. Bizim de doğumumuz olsun. Biz de bu manada bazı şeylerden istifade edelim. Şimdiye kadar ne istediğimse yaptınız. Bu isteğimi de yapacağınızı umuyorum. Benden istemek. Allah'la sizi ondan sonra baş başa bırakırım. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Geçen veladet günlerinde İmam Nevevi'nin 40 hadisini okuyun demiştim. Muhakkak içinizde epey kardeşim de okudu. Bir ay boyunca okutlu nübüvvet ikliminden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dirilten hadislerini okuduk. Bu sefer de şöyle bir talebim var sizden. Daha biz Rebi'ül evvel ayının başlarındayız. İnşallah birkaç gün sonra yavaş yavaş veladet günlerine doğru yaklaşacağız. Önüne de arkasına bazı günleri ekleyerek Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı anlatan en güzel sürelerden bir süreye bu ay boyunca misafir olmaya sizi davet ediyorum. Diyorum ki gelin. Bu seneki veladet günleri hucurat süresinin günleri olsun. 18 ayetlik o kısa süre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'da anlatan en güzel sürelerden bir süredir. 18 ayet bu kadar iki sayfa. Elmallı merhumun tefsirinden de okursanız 40 sayfalık bir izahı var bu güzel sürenin. Okuyunca göreceksiniz neler neler var ben birkaç şeyi şimdi sadece söyleyeceğim ki size teşvik olsun diye. İlk beş ayet Hazreti Peygamberle sahabe arasındaki hukuktur aslında orada o gün için sahabe idi. Şu an için biz o ilk beş ayeti Hazreti Peygamberle peygamber arasındaki Hazreti Peygamberle ümmeti arasında yani bizler arasındaki hukuku öğrenmek için okumak gerekir. 6. ayetten 18. ayete kadar 12 ayette 11 tane temel ahlaki alanın inşasına ait mesajları verir. Aslında sahabenin Hucurat suresine verdiği diğer isim çok isabetli bir isimdir. Sahabe ahlak suresi diyor aynen de öyledir ahlaka ait ilkeleri anlatır. Hayatımızdan çekip giden bir şeydir ahlak. Müslümanız. Ahlaklı olmak ve ahlakı aleme yansıtmak gibi bir vazifemiz var. Ama bu vazifemizi ne kadar yapıyoruz ümmet olarak herkes bu manada kendini sorgulasın. Veladet mi dedik meseleyi buradan ele almamız lazım. Allah Resulü'nün o güzel günleri bizim doğum günlerimiz olabilmesi için biz böyle bir şey yapmalıyız ki bir yönüyle o veladet bizim de veladetimiz olsun inşallah. Bakın o ilk beş ayete Hazreti Peygamber'e karşı itaat ahlakını bize öğretir, Hazreti Peygamber'e karşı ittiba ahlakını bize öğretir, Hazreti Peygamber'e karşı ihsan ahlakını bize öğretir, Hazreti Peygamber'e ikram Hz Peygamber'e karşı ikram ahlakını bize öğretir. Beş ayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellemle alakalı bu dört tane ahlaki alanı öğreniriz. Altıncı ayetten itibaren yürüdüğümüz zaman hızlıca söyleyeceğim geçeceğim. İletişimde gözetilmesi gereken haber ahlakını bize öğretir. Haber ahlakı ihlal ettiğimiz bir ahlaktır. Ama o süre özellikle altıncı ayette hemen buna ait bazı ilkeleri bizim nazarımıza verir. Ve bir haber duyduğu zaman bir Müslümanın nasıl davranması gerektiği konusunda çok önemli ilkeleri bizlerin zihinlerine adeta böyle yüreklerine nakşeder gibi işler. Hayatı kuşatması gereken iman ahlakını verir. Müminler arasında tesis edilmesi lazım gelen ihtilaf ahlakını öğretir. İmanın bir parçası olan kardeşlik ahlakını öğretir. Müslümanların karşılıklı korumaları gereken davranış ahlakına ait temel ilkeleri bize öğretir. Kardeşliği yıkan amansız bir virüs olan gıybete karşı gösterilmesi gereken Müslüman ahlakını bize öğretir. Üstünlüğün sadece takvada olduğunu öğreten hilkat ahlakını bize öğretir. Kurtuluşun nerede olduğunu gösteren ittiba ahlakını bize öğretir. İmanın en büyük ispatı olan değerler yolunda gayretin ne olduğunu öğreten cihat ahlakını bize öğretir. Müminin nerede durması gerektiğini belleten, haddini bilmesi gerektiğini öğreten ilim ahlakını bize öğretir. Kime ve neye minnet edilmesini öğreten bir yönüyle kalbi ıslah etmenin yollarını gösteren teslimiyet ahlakını öğretir. Kendimi zor ikna edebildim bugün bunları yazarken dedim ki değiştireyim dersi diyeyim ki bugün Rebiül Evvel'in hatırına ben bir hucurat süresini işleyeyim bu kardeşlerime sonra vazgeçtim dedim böyle vereyim maddeleri kardeşlerim altını doldursunlar ayetleri okudukça her bir alana ait o ayeti okuduğunuzda o ayeti de dediğim gibi birkaç tefsirle okuduğunuz zaman inşallah bu Rebiül Evvel bizim de kurtuluşumuz olacak şu anda ümmetin Nefesi azalıyor farkındasınız değilsiniz ben farkında olduğunuzu biliyorum. Bize nefes olacak yegane şey Kur'an'dır. Kur'an'la ancak biz bu ümmeti diriltebiliriz. Onun için bu manada bizim bağlarımızı yeniden güçlendirmemiz lazım. Nefessizlikten kırılan bu insanlığa ve Müslümanlara nefes üfleyebilmemiz için önce kendimiz Kur'an'ın ruhuyla dirilmemiz lazım. Rabbim hepimize o dirilişi o güzelliği o kıyamı nasip eylesin Aziz kardeşlerim Rebiül Evvel'in heyecanı bir tarafta bir tarafta da biz yeni bir heyecan yaşıyoruz Allah nasip ederse bu ilk besmelemizle birlikte öteki hayat derslerine de başlamış olduk Hayırla başlansın inşallah Allah niyetlerimizi hayır kılsın Hayırdan gayri hiçbir şey ile bizi yürütmesin. Eğer ihlassızsak, ihlas yoksa bize bu kürsülere bir daha çıkmayı bize nasip etmesin. İhlasla çıkabilmeyi nasip eylesin. Hakkını verebilmeyi nasip eylesin. Oyalamayı değil, insanların zamanını çalmayı değil, gerçek manada ahiretimizi imar edecek hakikatleri öğrenme maksadıyla bizi buralarda toplasın. İnşallah 20 küsür ders diyelim. Tam vermeyeyim sayısını. Birkaç manevra yapabiliriz yürüyüş sırasında. 20 küsür derste bu süreci bitireceğiz. Bugün zor bir ders. Sizin için de benim içimde. Benim için bir zor, sizin için iki zor. Niye? Çünkü konuşan hatip biraz olayın sıcaklığıyla rahat davranır. O olaya Kitlenir. Ben şu anda öyleyim zihnim aklım size anlatacağım o hakikatlere kitlenmiş. Ama siz orada oturuyorsunuz bir müddet sonra gözler de gidebilir. Bugün cumartesi bir haftanın yorgunluğu var. E bizim koltuklar da rahattır. Ben de orada oturduğum zaman bazen gözlerim gidiyor. İnşallah sizin gitmeyecek. Çünkü zor bir konu işleyeceğiz. Özellikle bugün biraz teknik bir meseledir. Ben elimden geldiğince bu teknik boyutunu... Azaltarak size takdim etmeye çalışıyorum ama bugünkü başlığımızı bir hatırlarsak mesele belli zaten. Gaye, mahiyet ve usulü çerçevesinde öteki hayat. Bir ders silsilesi başlatıyoruz mukaddime niteliğinde meselenin hem gayesini ortaya koymalıyız hem mahiyetine ait bazı şeylere dikkat çekmeliyiz hem de bu dersleri nasıl yapacağız bir usul oluşturmalıyız usulü ben başta belirlemesem eğer sizler de itiraz edeceksiniz ara ara e ben de kendimi bu manada bir usul üzerine yürütmeliyim ki bu zor konuyu belli bir biçimde size sunabileyim İnşallah bu konuda da gerekli şey neyse iki taraftan da hem hatipte hem muhatapta yani hem bende hem sizde Gerekli adımlar neyse atacağız inşallah. Allah şimdiden istifademizi çoğalsın. Aziz kardeşlerim, üç şey serlevhanın başlığında var. Gaye, mahiyet, usul. Gayeyi konuştuğumuz yerde konuşacağımız şey bellidir. Maksat ve amaç. Muhteva'yı konuşacağımız yerde affedersiniz mahiyeti, konuşacağımız konu bellidir muhteva ve içerik usul ise dersler boyunca izlenecek menheç ve metottur ben bu üçüne ait de kısaca bir şeyler söyleyeceğim inşallah uzatmam ofaslı ondan sonra asıl söyleyeceğime sözü getirmek istiyorum gayeden başlayalım bu derslerin gayesi ne? amaç olarak neyi amaçlıyoruz maksadımız ne niye böyle bir ders başlatma ihtiyacı duyduk şimdi muhteva kısmında göreceğiz konu ahirete iman meselesi Müslüman olarak bir mümin olma adına adım attığımız zaman imanın altı temel şartından bir tanesi ahirete iman meselesidir biz ahirete iman meselesini anlamadığımız zaman aslında geride kalan diğer ahiret diğer iman meselelerini de tam anlamıyla kavramamış olacağız dolayısıyla biz öteki hayat dediğimiz zaman bu derslerin gaye ve amacına ait en başta akıllarımızda netleştirmemiz gereken şey şudur biz 6 tane temel iman maddesinden bir maddeyi anlamaya çalışıyoruz dolayısıyla imanımıza ait bir meseleyi konuşuyoruz imanımıza ait bir meseleyi anlamaya çalışıyoruz Aziz kitabımızın konularına göre tasnifinde ulemamız farklı farklı yerlerden bakarak bir tasnifte bulunmuşlardır. Bu tasniflerden en isabetlisi ve en icmali özeti şudur. Kur'an-ı Kerim'in üç ana konusu vardır. Tevhid, nübüvet ve meat. Tevhid Allah'ı nübüvet, peygamberlik müessesesini ve özel olarak Aleyhisselatu vesselam efendimizi meat ise ahireti anlatır dolayısıyla 6000 bin küsür ayetin ana konularını bu üç tane temel üzerine bina edebiliriz peki böyleyse ahirete iman meselesini bir Müslüman nasıl kendine dert meselesi yapmaz nasıl bu meseleyi anlama adına gayret içerisine girmez bütün iman esasları böyledir ama ahirete iman meselesi mevzu bahis oldu mu biraz daha önem kazanır. Neden? Şimdi diyelim ki biz altı tane iman esasını bir zincire benzetsek. Her birisine bir halkayla işte tasvir etsek. Allah'a iman dediğimiz mesele zincirin ilk halkası olarak en üstte durur. Ahirete iman meselesi de zincirin son halkası olarak en altta durur. Ve eğer bir insanda imani zafiyet başladı mı? İmani zafiyet ortaya çıkma adına bir emare ortaya çıktı mı? İlk başlayacağı yer neresidir? Akrete imandır. Önce insan ahirete iman noktasında zafiyet yaşamaya başlar. İman zafiyetini eğer yaşayacaksa. Ahirete iman meselesi zafiyeti uğradı mı? İkinci sırada ne vardır biliyor musunuz? Kadere iman vardır şu anda şu memlekette bile bazı tartışmaları zihinlerinizde hatırlayın bu sıralamanın aslında verdiği mesajı daha iyi anlayacaksınız ahirete iman gevşemeye zayıflamaya başladı mı İkinci sırada kadere iman var kadere iman gevşedi mi üçüncü sırada ne var biliyor musunuz peygamberlere iman var ve insan başlıyor artık sorgulamaya özellikle de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin din binasındaki yerini sorgulamaya başlıyor. Ve peygamberlik müessesini nübüvvet müessesini başlıyor sorgulamaya şüpheler onun zihninde beliriyor ve bu şüpheler onun imanını kemiren bir noktaya doğru kaydırıyor sahibini. Hemen peygamberlik peygamberlere iman meselesinden sonra zafiyete uğrayan mesele meleklere imandır. Çünkü melek getirir vahiy. Melekle başlar mesele o anlamda sonra iş Kur'an'a gelir ve Kur'an kitaplara iman meselesinde de zafiyetler baş gösterir. Allah korusun işin nihai noktada varacağı yer ise Allah'a iman meselesinin sorgulanmasıdır. Dolayısıyla biz ahirete iman meselesi gibi bir mühim meseleyi konuştuğumuz zaman iman zaafiyeti yaşamama adına ilk halkayı konuşmuş oluruz. Bu kadar önemli bir mesele aslında karşımızda dur duruyor. Bilmem ne kadar farkındasınız ben bu farkındalığı oluşturmak için bu noktaya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şu anda dünyada inanılmaz derecede bir ateizm yayılıyor son rakamlar nedir diye bugün baktım dünya üzerinde şu anda ateistlerin sayısının bir buçuk milyar olduğu söyleniyor peki bizim memlekette durum nasıl biz güya iş lafa geldiği zaman nasıl konuşuyoruz %99 Müslüman olan bir memleket Heh bundan sonra orada bir dur bakalım %99 nereden çıktı ne kadar biliyor musunuz bu memlekette ateizmin oranı nüfusun 2.9'u yani 80 milyon deseniz şu anda 2 milyon 400 bin insan ateizmle ateist diye kendini tanımlıyor. Bu yapılan bir araştırma buna bir de deistleri eklemeniz lazım bu ayrılmış mı ayrılmamış mı çok net değil ben biraz bugün onun içinde irdeledim bir de deizm var o da hızla yayılıyor her geçen gün taraftar buluyor her geçen gün bu manada insanlarda özellikle gençlerde üniversitelerde üniversite dışlarında gençlerde inanılmaz derecede etki oluşturuyor acı bir şey de söyleyeyim ben size yani durup halimize ağlamamız gereken bir şey bu ilahiyatlarda var deizm bırak diğer tarafları şu anda ilahiyat fakültelerinde kendisini arkadaşlarına ben deistim diye tanıtan onlarca genç var bu hem bana gelenlerden ben biliyorum hem de bir şekilde bana ulaşan maillerden biliyorum dolayısıyla böyle bir acıyla ve böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ne farkı var ateistle deistin bir halk ikisine de aynı nazarla bakar aslında birbirlerini zıttıdırlar ateizm tanı tanımaz tamamen Allah inancını yaratı, yaratıcı reddeder o kendisini doğanın bir parçası olarak kabul eder tabiatın var ettiğini söyler tabiatta yaşayacağını ve tabiatla yok olacağına inanır yani ateiste ne bir ilk yaratılış düşüncesi vardır ne de ölümden sonra bir hayata iman vardır ama deistler kendilerini yaratan bir yaratıcının varlığını kabul ederler Onlara göre Allah vardır onlara göre bir halık bir yaratıcı vardır ancak Allah yaratmıştır sonra tabiata kanunlar koymuştur kendisi de artık bu manada tabiata karışmıyordur. Onun için bir deiste göre kitaba gerek yok peygambere gerek yok şeriate gerek yok bunların hiçbir tanesine inanmaz Ateistle deist arasındaki en temel fark da ahiret inancıdır. Ateist dediğim gibi ahiret inancına hiç inanmaz ama deist ahiret inancına inanır ve hepsinde kafasında farklı farklı bir şey vardır. Böyle tam anlamıyla bu manada bir inanç oluşmamıştır. Bir şekilde ahirete inanırlar ama nasıl inanır, inanırlarsa kim bu insanlara işin doğrusunu öğretecek biz halen nelerle tartışıyoruz? E neleri tartışıyoruz eğer biz şurada verilen rakamların gerçekten dünyamızda ahiret inancı bizde de tam sağlam olsaydı bunun neticesinin ne olduğunu anlar ve bunun içinde gayret gösterirdik. Şu anda biz bu manada zafiyet içerisindeyiz sorgulanır ne oldu da bu memlekette bu oldu başka yerlerle işimiz yok bizim ama bizim bu memlekette ne oldu da Müslüman olan bir memlekette böyle bir şey oldu hem ateizm hem deizm niye yaygınlaştı e, tabi bunun kişinin kendisinden kaynaklanan sebepleri var anne ve babanın yanlış uygulamalarından kaynaklanan sebepleri var Belki bunu yadırgayacaksınız ama yadırgamayın bu çok bir hak, büyük bir hakikat. Hocalardan ve İslam'ı yanlış temsil eden insanlardan kaynaklanan sebepleri var. Bunun devletten kaynaklanan sebepleri var. Bugün dünya işte görüyorsunuz iletişim çağı dedikleri çağı nasıl bir yaygınlaşmış. İletişimin kolay olmasından kaynaklanan bazı sebepleri var. Sebepler ayrı uzun uzun tartışılabilir. Ancak ben... Burada bir hakikate dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Eğer gerçekten biz ahiret meselesinde ahirete iman meselesinde sahabenin inandığı gibi onlar gibi olmayabilir tam anlamıyla onlar biraz daha farklıydı ama onlara yakın onlara ulaşma adına bir gayret içerisinde olarak bu meseleyi bir anlamış olsaydık ve bu iman meselesi bizim yüreğimizde bir dert haline gelseydi İnanın kendimiz kurtulma adına bir derdin sahibi olurduk. Kurtulma adına bir dert de bizi başkalarını kurtarmaya sevk ederdi. Bugün elimiz varmıyor, ayağımız varmıyor bazı şeylere. Bazı şeyleri omuzlama noktasında hepimiz birbirimizin gözüne bakıyoruz. Hepimiz kolay olanı tercih ediyoruz. Zor olanı ağır olanı kimse kimse bu manada bunu ben omuzlayayım demiyor. En kolay neyse nereden kısa yoldan meşhur olunacaksa nasıl daha güzel tebliğ yapılacaksa tebliğ yapılırken nasıl da güzel bir biçimde şöhretimize şöhret katacaksak bunlarla uğraşıyoruz. Böyle olduğu için işte tablo budur. Biz bunun ötesine geçmemiz gerekir. İçimizden bir zümre bir grup genç kendisine bunu dert edinecek. İslam'ı sahabi gibi safi bir biçimde içselleştirecek. Role, şöhrete, reklama, şuna buna kapı açmadan alttan alta bu manada bir mücadele başlatacak. Aynen sahabinin yaptığı gibi kendisi iliklerine kadar ahirete inanmış bir yapıda olarak bundan mahrum olan insanlara bu mesajları taşıyacak. Allah sizi de bizi de inşallah böyle güzel bir hayra böyle güzel bir hizmete hizmette istihdam eylesin şimdi benim aziz kardeşlerim böyle bir derdimiz var meseleyi biraz daha iyi anlayabilmemiz için Hazreti Peygamber'in dünyasına bir gidelim onların dünyasında da böyle bir dert var şimdi biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini açıdan muhataplarını saydığımız zaman beş cümre sayarız müşrikler, hanifler Sabiler, Hristiyanlar ve Yahudiler. Beş tane temel zümre var. Bunlardan dört tanesi mevzumuz değil. Biz Müşriklerde biraz ilgileneceğiz. Ama Haniflerde özel bir meseledir. İrdelenmesi gerekir. Sabiler kimdir bu tartışılmış. İrdelenmesi gerekir. Peygamber dünyasında yani miladi 6. asırda Yahudiler kimlerdi? Akaitleri, akideleri neydi? Nelere inanıyorlardı? Bugünkü mevcut Yahudilerle farkları var mıydı yok muydu? Onlar işin bir başka boyutu. Aynı şekilde Hıristiyanlar için de geçerli. Müşrikler genel anlamda çoktular. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle Mekke'de işe başladığı zaman Genel anlamda karşısındaki muhatapların büyük bir kısmı müşriklerden oluşuyordu. Mekke'de yerleşik bir biçimde Yahudi ve Hristiyan nüfusundan bir söz edemiyoruz. Bir miktar sabiler var, kendini sabi diye tanımlayanlar. Bazı tarih araştırmacılarına göre ise o sabiler peygamber öncesi döneme ait olanlardır. Bir miktar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda da hanifler var. Ama çoğunluğu nelerden oluşuyor? Müşriklerden oluşuyor. Mekke'deki müşrikler özel olarak hep aynı değiller. Mesela o müşriklerin içerisinde dehrion denilen bir sınıf var. Bu sınıf zaman zamancı zamana inananlar bizi zaman yarattı zaman yok edecek bir Allah inancı yok onlarda o olmadığı gibi ahiret inancı da yok az da olsa böyle bir zümre var bir zümre daha var bu dehriyundan biraz fazla onlar Mekke'de ahiret inancına inanmıyor ama kendisini yaratan bir Allah olduğuna inanıyor. Hatırlayın Yasin suresinin 78. ayetini o ayete sebeb nüzul olan konu şudur. Ya Übey ibn Halef ya Ümeyye ibn Halef ikisi de kardeş biliyorsunuz ikisinden biri un ufak olmuş kemikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına getiriyor. Bu kemikler mi dirilecek bunlar ama Allah hayat verecek diye yeniden yaratılışa ait Resulullah'la tartışmaya giriyor. Ayette diyor ki ilk yaratan sonrasını da yaratacaktır. Bu manada ona cevap onun için geliyor. Bir zümrede böyle var. Şimdi ilk zümreyi siz bugünün ateistleri olarak nitelendirseniz. İkinci zümre tam anlamıyla deistleri karşılamasa da çünkü deistler dediğim gibi ahirete inanıyorlar. Ama ilk yaratıcının bir yaratıcının var olduğuna inandıkları için bu ikinci zümrenin bir parçasının içerisine dahil olabilirler. Müşriklerin içerisinde olan üçüncü sınıf ise şudur. Kendilerini yaratanın Allah olduğuna inanıyorlar. Ahirete inanıyorlar. Kader meselesine kısmen de olsa inanıyorlar. Cennete, cehenneme inanıyorlar. Ama Allah inançlarında sıkıntı olduğu için Allah'la beraber başka putlara da Aracılara da vesilelere de inanıyorlar. Dolayısıyla bu manada şirk dediğimiz Allah'a ait alanı başkalarıyla paylaşma adına bir yanlışın içerisine düşüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç zümre ile de mücadele etti. Ama mücadele ederken ama kendinden sonra sahabe mücadele ederken Kur'an'ın üç konusunu içtiler adeta bilmeden mücadele olur mu? Öncelikle bir kere o tevhid meselesinde özellikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhid meselesinde Kur'an nasıl bir muhatap istiyorsa o muhatap olma duruşunu gösterdi. Mübarek ellerinde yetişen sahabe de gösterdi. Yine nübüvvet kurumuyla alakalı Allah kendisinden ne istiyorsa peygamber başta kendisine sonra da sahabeye bunu söyledi. Meselenin meat kısmı ahirete inanç meselesinde de aynı şey oldu. Şimdi biz yarım yamalak Allah inancıyla yarım yamalak ahiret inancıyla yarım yamalak kitaplara iman inancıyla bu işi yapamayız. Yapamıyoruz da zaten bazen konferanslarda söylüyorum çok da hoşuma da gitmiyor bunu söylemek ama söylüyorum. Diyorum ki şimdi içinizden birini kaldırsam kaç taneniz 5 dakika 10 dakika 15 dakika Allah'a iman meselesini anlatabilir el yok 10 dakika Allah'ı anlatabilecek adam olsa içimizde elini ayağını öperiz sizin içinizde inşallah var en azından ben öyle hüsnü zannediyorum 10 dakika cebimizdeki telefonu anlatan kaç kişi var özelliklerini yapısını modelini neler neler bir başlıyorlar anlatmaya ben böyle ağzım açıkta kalıyor. Neler neler anlatılıyor. Böyle bir haldeyiz. Böyle bir halde olan bir insanın ahirete imam meselesinde birilerini kurtarması mümkün değil. Bu dert gelip bizim böyle yüreğimize oturmalı. Eğer böyle olmazsa biz bu işin feryadını kendi iç dünyamızda duymazsak başkalarına bunu ulaştırmamız hikaye hiç kimse kusura bakmasın böyle. Bugün Müslümanım diye kendini tanımlayanları biz ahirete iman meselesinde sınıflandıralım. Eğer bu konuda benim bir hatam varsa hiç çekinmeden söyleyin. Bakın şu anda kendini Müslüman diye tanımlayan insanlardan bir kısmı ahiret yokmuş gibi yaşıyorlar. Hiç ahiret yok gündemlerinde. Olmadığı zaten hayatlarında belli. Ahirete iman meselesinin insana kazandırdığı meseleleri işleyeceğiz, göreceğiz orada. Ahiret yokmuş gibi yaşıyor. İkinci bir zümre daha var. Varmış gibi yaşıyor. Varmış. Ahiret var. Evet, kaftalında bir yerlerde ahiret diye bir hayat var. Cennet var, cehennem var. Var. Varmış gibi yaşıyor. Bir zümre daha var. Aslında biliyor. Bilgisi de var ama hafife alarak yaşıyor. Mesela bu üçüncü zümreden birine bir mesele olmuştur aranızda diyorsun diyorsunuz ki hakkımı sana helal etmiyorum. Ha bu sözü o adama söylemişsin. Habibet ona söylemişsin. Eğer gerçekten ahirete inansaydı haksızca bile o sözün muhatabı olsaydı. Yani biri karşısına geçmiş aslında hakkını yemiş buna rağmen diyor ki hakkım sana Helal olmasın. O adam ne yapar yapar o sözü değiştirirdi. İşte bu hafife almaktır. Hafife aldığımız için cennet cehennem meselesi bizi çok fazla ala kadar etmiyor. Hafife aldığımız için hesap meselesi yüreğimizi dalglayacak bir noktaya gelmiyor. Hafife aldığımız için bakın şehadet sevdası yüreklerimizde yok. Sahabe dediğiniz o kutlu nesil ahirete kesin kez iman ettikleri için 20 yaşında 25 yaşında bir sevdaya gönül verdiler. Oradan oraya oradan oraya şahadet şehadet arzusuyla yanıp tutuştular. Ahirete inanmayan bir adamın şehadet arzusu olur mu Allah aşkına? Hafife alan bir insan bu işi hiçbir zaman gündemi olarak edinmez. Dördüncüsü yanlış anlayarak yaşayanlar böyle bir zümre de var içimizde ahiret meselesi iman meselesi ama iman meselesini bina ettiği yapı yanlış bir yapı çürük bir yapı sağlam değil ona ait de bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Beşincisi var ki idali olan odur İnşallah Allah bizi onlardan etsin kendilerine dert edinerek yaşayanlar derdi var ahiret onun için bir derttir hesaptan ödü kopuyor hesap meselesini duyduğu zaman tir tir titriyor yarın en küçüğünden en büyüğüne kadar Allah bunun hesabını bana soracak bunun hesabını ben vereceğim ızdırabıyla inliyor bu işte ahiret meselesini dert edinme meselesidir bu olursa eğer gerçek manada o ideal çizgi olmuş oluyor Dolayısıyla bu derslerin gaye sim meselesinde bunlar var daha da ötesi var ötelerine ait meseleleri de ileride işleyeceğiz. Serlevhamızın ikinci başlığına gelelim o neydi mahiyet yani muhteva ve içerik o nedir? Aslında ahiret meselesi dediğiniz zaman ölümden başlayıp ceza ve mükafata kadar giden çizginin tamamını kastetmiş oluyoruz. Ama ben bir kaç ders sonrası ölümden değil meseleyi hastalıktan başlatmak istiyorum. Size bir hastalığı da anlatmak istiyorum. Her hastalık ölümle neticelemez ama her hastalık bize ölümü hatırlatır. Onun için hastalık meselesi bu derslerimizin bir konusudur. Ölüm meselesi, sekerat hali bu derslerin bir konusudur. Kabir meselesi bu derslerin bir konudur. Berzah alemi bu derslerin ana konularından bir konudur. Kabir azabı var mı yok mu? Biz şimdi bunları da tartışıyoruz ne yazık ki. Kıyamet alametleri bu derslerin bir konusudur. Çok fazla detaya girmemek üzere ama biraz değineceğiz. Mesih, e, Mehdi meselesi, Nüzülü İsa meselesi bu derslerin konularıdır. Ondan sonra Sırat Köprüsü. Ondan sonraki meseleler cennet cehennem bütün bunlar bu derslerin konusudur. Ne kadar işleyebileceksek bir şekliyle ahirete iman meselesinde kitaplarımıza giren anlatılan ve bizim anlamamız gereken özellikle bu konuda Kur'an'ın ve hadislerin dikkat çektiği bütün meseleleri biz mahiyet başlığı altında inşallah işleyeceğiz. Gelelim usuleye usul ney menheci ve metodu. Zor bir konu bu konu gerçekten çok zor. Dolayısıyla usulünü de başta ortaya koymamız lazım. Ben bu dersleri şu usul üzere sizlere işlemeye çalışacağım. Birincisi ahirete iman konusu Kur'an ve hadislerin temel bir konusu olduğu için elbette ki biz de bu iki ana kaynaktan besleneceğiz. Hem Kur'an'dan hem hadislerden özellikle bu konuda Aziz kitabımızda ve o kitabın en isabetli tefsiri olan en güzel en ideal yorumu olan sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda söyledikleri bizim de temel meselemiz olacak. İkincisi sahabe nesli Kur'an'ın ve hadislerin ilk muhatapları olduğu için onların bu konudaki anlayış ve hassasiyetlerini de hassasiyetlerini bizler de anlamaya çalışacağız. Bağımsız bir başlık açmadım. Üçte başka bir şey söyleyeceğim. Sahabe dedik başka bir şey demememiz alimlerimizin bu konudaki yorumlarını ve tespitlerini dikkate almayacağız anlamına gelmez. Biz Kur'an'ı da sünneti de o ikisini bize taşıyan o taşıyıcı o köprü nesil olan o altın nesil olan sahabeyi de zaten alimlerimizin üzerinden öğreniyoruz. Dolayısıyla onlardan bu manada besleneceğimiz için buna ayrıca üçüncü bir başlık açmaya gerek yok. Ama ulemanın bu konuda söylediklerini bizler de anlayıp anlamaya çalışıp bu manada kendimize bunlardan beslenerek bir anlatım oluşturmaya çalışacağız. Üçüncüsü ahirete iman meselesi gaybi bir mesele olduğu için ana kaynaklarda bizlere verilen bilgilerle yetineceğiz ve ötesini irdelemeyeceğiz. Bu önemli bir şey. Çünkü Kur'an bir yere kadar bahsediyor. Hadisler bir yere kadar söylüyor. Ondan sonra bir miktarı boştur. Biz bilmece çözmüyoruz ki o boş kalan yerleri kendi kafamıza göre dolduralım. Oralar boş kalacak. gayiptir çünkü. Oraları biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz yerde durmayı bilmemiz gerekir. Bize bu manada bir bilgi oluşmamışsa ille de o boşluğu oluşturma doldurma gibi bir çabaya girmeye Gerek yok hakkımız da yok onun için biz bu meselede üçüncü ilke olarak bunu söylüyoruz dördüncüsü ahirete iman meselesi anlaşılması ve anlatılması çok zor bir konu olduğu için elimizden geldiğince anlaşılır kılarak anlatmaya çalışacağız kolay değil biliyorum sizin için de zor benim için de zor ama inşallah bunu yapmaya çalışacağız. Beşincisi de şu benim aziz kardeşlerim ihtilaflı meselelerde toplumda var olan tefrikaları daha da ziyadeleştirmek için değil mümkün mertebe makul bir çizgiyi koruyarak anlatmaya çalışacağız. Ne yazık ki bu mesele ifrat ve tefrit çizgilerinde uçlarında ele ayağa düşürülmüş bir mesele olarak karşımızda. Mesela bir kesim şunu söylüyor bize Kur'an yeter. Biz Kur'an'dan başka bu konuda hiçbir şey istemeyiz. Tamam bir yönüyle hadi kabul edelim. Bunu söyleyen zümrenin vardığı noktayı biliyor musunuz nedir? Ben bir tane örnek vereyim. Belki yeri geldikçe bazılarını söyleyeceğim. Biz şunları duyduk bize Kur'an yeter diyen zümreden. Kur'an'da cennete ait olan tasvirler Arap erkeklerin zevklerine göre yapılmıştır. Dolayısıyla onlardaki şeyler kesin değildir. Orada söylenen şeyler mecazdır. Biz de onu mecaz olarak kabul etmek durumundayız. Sen peygamberi susturursan varacağın nokta orasıdır zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in izahlarını dikkate almazsan gider böyle duvara toslarsın işte. Bu noktaya Düşmemek adına itidal çizgisini korumaya çalışacağız ama böyle şöyle bir zümre de var o boşlukları doldurma noktasında adam diyor ki hiçbir şey boş kalmasın orada neyse ben oraları bir doldururum kurgu senaryo mizansel ne aklına gelirse böyle bir zümre de var iki uca gitmeden Makul olan ve olması gereken vasat çizgi neyse ki itidal meselesini geçen hafta yine başka bir vesileyle söyledim. Belki de bu çağda konuşmamız gereken en önemli mesele bu itidal meselesidir. Çünkü çok bu manada ihlallerimiz var. O itidal çizgisini koruma adına bir gayret içerisine gireceğiz. Kolay değil zorluğunu biliyorum dediğim gibi ama buna rağmen hak ve hakikat adına inşallah niyetlerimiz eğer iyi olursa varacağımız noktada iyi olur Allah bizi o iyi noktalara vardırsın şimdi bunu dedim 45 dakika geçti biz ne yapacağız bu işi bitireceğiz daha işimiz var aziz kardeşlerim İslam'ın muhataplarında oluşturmak istediği en büyük farkındalık hayatın bir anlamı olduğunu kavratmaktır bu cümlemi tekrar okumak istiyorum size. İslam'ın muhataplarında oluşturmak istediği en büyük farkındalık hayatın bir anlamı olduğu hakikatini kavratmaktır. İlk günden itibaren gelen tüm peygamberler de bunu yapmışlardır. Sonra sapmalar olmuştur mesela bazı dinler tahrif olmuştur. Tahrif olmasına rağmen batıl dinlerde bile böyle bir mesele vardır olmak zorundadır. Ama şu yaşadığımız çağ bu çağın adına siz ne diyorsunuz ben bilmiyorum. Ama ben bazen asrı felaket diyorum. Bazen ahir zaman diyorum. Bazen ahir zaman diyorum. Bir şeyler diyorum siz ne diyorsanız bilmiyorum. Modernizm dediğimiz insanlığın karşılaşabileceği en büyük felaketi yaşıyoruz bu çağda. Modernizm deyince aklınıza teknoloji noktasında geldiğimiz nokta gelmesin. Modernizm gerçekten insanlığın varacağı ve karşılaşacağı en büyük sorunlardan bir tanesidir. Ve bu sorun bu modernizm dediğimiz zihni yapı yapmak istediği şey insana varlık amacını unutmaktır. Unutturmaktır. Bunu hazla yapar. Bunu hızla yapar bunu başka bir şeyle yapar önemli değil ama bir şekilde yapmak istediği şey hayatı anlamsızlaştırmaktır. Hayattaki anlam meselesini büyük bir kaymaya erozyona uğratarak insanın hayatını anlamsız bir hale ulaştırmaktır. Bize düşen mesele de bundur. burada nedir tebliğ ve irşaddır değil mi? Biz Müslüman olmayana tebliğ ederiz Müslüman olana irşad ederiz. Ama ne tebliğ ne irşat zorla bir şeyleri benimsetmek demek değildir. Zora ki olan şeyler sahibini mümin kılmıyor. Bugün Müslüman ailelerde bile gencecik insanların deist olmazlarının altında biraz da bu yatıyor. Zora ki bir şeyler yaptırılmaya çalışılıyor. Hikmet meselesi ihmal ediliyor. Çocuk genç neyse bu manada bazı şeyler göz ardı edildiği için... Çocuk anne ve babanın yanında mümin gözüküyor ama kendi arkadaşlarıyla baş başa kaldığı zaman başka bir kimlikle ortaya çıkıyor. Bu bir tehlike ve bu modernizmin bizim hayatlarımızdaki yıktığı ve her geçen günde derinleştirdiği bir şey. Öyleyse eğer biz tebliğ ve irşat meselesini bir kere aklımızda iyi bir yere oturturmamız lazım. Tebliğ din satmak değil. İrşad zorla insanı hayra sevk etmek değil. Allah aşkına bunu bir doğru anlayalım. Tebliğ Allah'ın verdiği sana verdiği imkanlar çerçevesinde mesajlarını ulaştırmaktır. Sen ulaştırırsın bir farkındalık oluşturursun. Onun zihin dünyasına bir soru işareti bırakırsın. Ondan sonraki iş Allah'la onun arasındadır. Ne onu tebliği ne irşadı zora ki yaptığınız zaman nifaktan kurtaramayacağınız için bunda çok dikkatli olmamız gerekiyor bizim yapmamız gereken aslında farkında olduğumuz bir hakikati farkında olmayan kardeşlerimizin zihin dünyasında bir soru işaretine dönüştürmektir aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz tebliğde de irşatta da fıtratına dön kardeşim kendine gel fıtratına dön fıtrata dönüş fabrika ayarlarına dönüştür Allah senin fabrika ayarlarında imanı kotlamış aslında hazır var o huduri bir bilgidir her insanda Allah bilgisi huduri bir bilgidir nasıl ki bir bebek doğar doğar doğmaz annesinin göksüne yapışır onu nereden öğrendi hangi medreseden onun dersini aldı onun dersini Allah ona kotlamıştı. O oradan doğar doğmaz nasıl ki annesinin göksüne yapışır bir insanda doğar doğmaz belli bir yaşa geldiği zaman bir yaratıcıya ihtiyaç duyar. İşte modernizm dediğimiz şey o ihtiyacı unutturmak için tencere kazan gürültü şu bu ortaya koyar onu ortadan kaldırmaya çalışır. Biz Müslümanlara düşen şey nedir ona o farkındalığı oluşturacak bir şekliyle bazı şeyler oluşturmamızdır. Şu anda ins insanlık yerini ve yolunu kaybetmiştir. Sözüme ne olur dikkat edin, yerini ve yolunu kaybetmiştir. Yerini kaybettiği için yolunu kaybettirmiş kaybetmiştir zaten. O halde ne yapacağız? İnsanlara önce bir yerini göstereceğiz. İmdadımıza yetişiyor Kerrem Allahu Vece Hazreti Ali. Ne yapsak insanlara yerini ve yolunu buldururuz? Üç soruya cevap verdirirsek, üç tane temel soruya insan cevap verebilirse yerini de tespit eder, yolunu da bulur. Üç soru nedir? Min eyne, fi eyne, ila eyne. Min eyne nereden? Fi eyne nerede? İla eyne nereye? Bu kadar. İslam bu zaten ya, biz zorlaştırmışız. İslam bu, bu kadar. Bunu bir, bir insanların zihninde oluşturabilsek anlaşılır kılmak için ey insan nereden geliyorsun neredesin nereye gidiyorsun daha da anlaşılır kılmak için niye bu öteki hayat bu derslerimizin başlığı bazıları takmışları, ben de taktığım için bu başlığı koydum zaten bu öyle kendiliğinden oluşmadı ahiret hayatı da diyebilirdim min eyne nereden nereden önceki hayattan. Fi eyne nerede? Ölümlü hayatta. İla eyne nereye? Nereye? Öteki hayata. Dolayısıyla öteki hayat buradan çıktı zaten. Nereden geldiğimizi bildiğimiz zaman, nerede olduğumuzu bildiğimiz zaman, nereye doğru yürüyeceğimizi bilir ve ona göre hazırlık yaparız. Ah bir bilsek önceki hayatı şu anda yaşadığımız hayatın ölümlü hayat olduğunu bir anlayabilsek gerçekten kavransak, kavrasak aslında yolculuğumuzun öteki hayata doğru olduğunu bilsek ve bu üç hayatın da Kur'an'daki karşılığının ne olduğunu tespit etsek mesele bitmiştir yerimizi de bulmuşuzdur yolumuzu da tayin etmişizdir Allah yerimizi de buldursun yolumuzu da tayin etsin inşallah şimdi benim aziz kardeşlerim üçünü de söyleyeceğim Vakit geçtiği için ayetlere girmeyeceğim ama her başlığın altındaki ayetleri size vereceğim. Biraz o başlık altındaki ayetlere o başlıktaki mesajlar çerçevesinde siz bakacaksınız. Oraya geçmeden bir ufak hatırlatma yapayım. Üçünde de yani önceki hayat ölümlü hayat öteki hayat. Üçünde de hayatı kullandık değil mi? Üçünde de hayat var mıymış? Varmış. Uzun uzun felsefeye ihtiyaç yok bakın anlayan biri nasıl anlamış Yunus öldü diye sela verirler ölen hayvan imiş aşıklar ölmez hay senin ruhuna rahmet olsun ağzın şeker şerbet yesin bu kadar mı güzel anlatılır Yunus öldü diye sela verirler yani bir ölünün arkasında ne yapılır sela verilir ölünün haberi duyurulsun diye Ölen hayvanmış bedenimmiş beden ölür. Aşk ölmez çünkü orada öte hayatta başlayan bir hayat var. Zaten önceki hayat vardı bu da ölümlü hayattı. Sadece küçük bir geçiş olacak. Geçişle birlikte yine bir hayat var. O halde burada bir ölümden aslında bahsedilmez. Aslında bizim ölüm dediğimiz şey bir yerden başka bir yere geçiştir. O geçişin bir kapısı da. Kabirdir ki onları zaten derslerde işlemiş olacağız. Şimdi bu bilgiler ışığında ne demek önceki hayat? Kısaca ve hızlı bir biçimde söylüyorum. Bir önceki hayat Hazreti Adem'in çocukları için en ilk hayattır. Bizim için başlayan ilk hayat ne? Önceki hayat Hicr suresinin 28 ve 29'unu böyle bir okuyun. Daha meseleyi anlayabilmemiz için bir örnek vereyim Habeşlilerden herhalde bir grup insan geliyor Medine'ye Ayşe anamız duyuyor ki onların içerisinde bir miktar hanım da var o hanımları ziyarete gidiyor bir müddet sonra dönüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah Habeşistan'dan gelmiş ilk kez görüştüm ilk kez tanıştım ama öyle bir sıcaklık oluştu ki o hanımlardan bazılarıyla aramızda sanki yıllardır tanışıyoruz. Ne dedi biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşem dedi ruhlar ilk yaratılışta birbirlerini bulurlar Allah'ın ordularıdır onlar onlar birbirleriyle o ilk yaratılışta tanışırlar. Orada tanışanlar burada tanıştıkları zaman birbirleriyle sıcaklıkları daha yakın olur. Ama orada uzaklaşanlar birbirlerinden yani tanımayanlar ya da aralarına mesafe girenler burada da tanışamazlar. Demek ki ruhlarımızın tanışıklılığı burada başlayan bir şey değil. Oradan başlayan bir şey. Bu söylediğim hadis Bukhari hadisidir. Bukhari'nin enbiya babının iki numaralı hadisi ki başka kaynaklarda da var. Dolayısıyla Adem çocukları olarak bizim için başlayan ilk hayattır önceki hayat. İkincisi önceki hayat Allah'ın ruhundan üfleyerek başlattığı bir hayattır. Ayetler var bu konuda. Ben sadece bir tanesini söyleyeyim. Sad suresi 71 ve 72. ayet. Ayetler önceki hayat Allah'ın ruhundan üfleyerek başlattığı bir hayattır Allah'ın ruhundan üflemesi ne demek bu ayetler ve bunun gibi başka ayetlerde var tefsirlerine baktığınız zaman göreceksiniz o üflemek nedir nasıl anlaşılmalı o konuda da meseleyi siz tespit edeceksiniz üçüncüsü önceki hayat bilgisi insanlığa az olarak verilen bir hayattır bunu bir kere bilelim önceki hayat Bilgisi insanlığa az olarak verilen bir hayattır. Aleyhissalatü vesselam efendimizin sorulduğu zaman hoşlanmadığı, daha sonra Kur'an'ın da bu konuda bir ayetle soru soranlara cevap verdiği bir mesele nedir? Ruh meselesidir. Sana ruhtan sorarlar, de ki o Rabbimin emrindedir, Benle ne alakası var? Bana niçin bu soruları soruyorsunuz? Size ancak o ruhun ilminden, Pek az bir pay verilmiştir bakın söylüyor zaten dolayısıyla dedim ya işin usul boyutunda ne kadar bu konuda bize bilgi verilmişse o kadar her şeyi bilmek zorunda değiliz ki biz gaybe iman etme meselesini Bakara suresinin ilk ayetlerinde daha Kur'an'ın başında adeta Rabbimizle bir ahitleşme olarak ortaya koyduk o halde gaybe taş atmak yok bizde ne kadar söylendi o kadarıyla yetiniriz. Dördüncüsü önceki hayat Allah ile ahitleşmenin yapıldığı bir bir hayattır. Allah'la bir ahitleşme yapılmış. Nerede? Alemi ervahta, ruhlar aleminde. Bizim elest bezmi dediğimiz bezmi alemde, elest bezminde. Böyle bir şey yapılmış Kur'an Arap suresinin 172. ayetinde söylüyor bu konuda önemli bir konudur ayrı ayrı incelenmesi gerekir Önceki hayat nasıl bir hayattır vereceğimiz beşinci cevap şudur önceki hayat cennette başlayan ve imtihan ile devam eden bir hayattır Cennetten başladı bu hayat evet cennette başladı Hazreti Adem bu işi orada başlattı eşi ve anamız olan Hazreti Havva ile beraber. Bakara suresinin 35. ayeti de bu cümlenin delilidir. Dolayısıyla biz önceki hayat dediğimiz zaman bu beş tane maddeyi anlamamız gerekir. Peki gelelim ölümlü hayata. Şu anda içinde bulunduğumuz hayat ölümlü hayat. Bu ölümlü hayat nasıl bir hayattır? Kur'an'ımız onu da söylüyor. Ben onu da beş maddede vereceğim size. Ölümlü hayat oyun ve eğlence için değil bir gaye ve hikmet için yaratılmış bir hayattır. En başta tespit etmemiz gereken ve zihinlerimizi adeta çakmamız gereken bir bilgidir bu. Ölümlü hayat oyun ve eğlence için değil bir gaye ve hikmet için yaratılmış ayet, hayattır. Enbiya Suresi 16-17 Yaratılışın amacını ortaya koyan Zariyat suresi 56, Ankebut suresi 64, Hadid suresi 20 ve daha nice ayetler. Ama burada bir meseleye dikkat etmemiz lazım. Birazdan söyleyeceğiz Kur'an'a göre dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Peki burada ne dedik biz? Buradaki söyleyişle oradaki söyleyiş aynı şeyler değil. Gaye oyun ve eğlence değildir ama insanların çoğu dünya hayatını oyun ve eğlenceye çevirmiştir. Aradaki fark odur o farkı da tespit edelim. İkincisi ölümlü hayat hasları hamlardan iyileri kötülerden ayırmak için imtihanı çok olan bir hayattır. Bir daha söylüyorum ölümlü hayat hasları hamlardan iyileri kötülerden ayırmak için imtihanı çok olan bir hayattır. İnsan suresi ikinci ayet, mülk suresi ikinci ayet, enbiya suresi 35. ayet. Bir anlasak bunu ah bir anlasak o zaman hiçbir zaman biz ortalığı velveleye vermeyiz. Demeyiz ki niye geldi bu bize? E, i̇mtihan için geldi imtihan yurdundasın. Senin imtihanın bitmeyecek hatta şunu bileceksin ey Müslüman Allah nazarında senin değer ve kıymetin arttıkça imtihanların da artacak. Ne kadar seviye o kadar imtihan. Bu iş böyle. Çünkü biz burada bu hayatta, ölümlü hayatta imtihandayız. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam demedi mi? İmtihanların, belaların en şiddetlisine peygamberler maruz kalır. Sonra da kulluk derecelerine göre diğer insanlar. Var mıdır Allah aşkına insanlık tarihinde bir baba çıksın kendi elleriyle 6 tane evladını toprağa ko koysun? Ali's ve vesselam efendimiz bu imtihanla karşı karşıya kaldı. 6 tane evladını kendi elleriyle gömdü toprağa. Böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldı. Hanımına iftira mı atılmadı? İhanete mi uğramadı? Nice nice başka iftiraların maruzum olmadı. Neler neler gördü. Peygamber Aleyhissalatü vesselam'ın yaşadığı bir tane imtihanı biz yaşadığımız zaman ömrümüz boyunca belimizi doğrultamıyoruz. O onun gibi bir Mü'mine onun gibi bir kamete duruşa öyle bir imtihan bize de bu. Dağa göre kar güce göre imtihan bu iş böyledir. Ne kadar dağın bir şey varsa ağırlığı ona nispetle de kar yağacaktır. Bu böyle. O halde bunu bildiğimiz zaman bakın dünyaya bakışımız değişecek. Bakın şu soru zihnimizde gelip bir yerde oturacak. Niye bugün Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda... Kan, zulüm, gözyaşı var. Niye Müslüman olmayan coğrafyalarda bu manada sıkıntı yok? Müslümansın seninle dünya uğraşacak ve birileri saadeti seni karıştırmada bulacak. Bugün onlar rahat ediyorsa burada akan kandan dolayıdır. Eğer burada kan akmasaydı ve buranın Yer altı yer üstü zenginlikleri batıya şuraya buraya akmasaydı onlar o saadeti zaten elde edemeyeceklerdi. Bu demek değildir ki biz kaderimiz diyelim bu işi sinemize çekelim hayır ben bunu demek istemiyorum. Benim demek istediğim şey şu İmtihan bitecek başka bir imtihan başlayacak. Biz imtihanda olduğumuzu bilelim hazırlığımızı ona göre yapalım bu manada biz tedbirimizi elimizden geldiğince aldıktan sonra bu manada yürütürsek işimizi yürüteceğiz. Dolayısıyla burada imtihan yurdunda olduğumuz hakikati unutulmamalı. Üçüncüsü ölümlü hayat aldatıcılığı süsü ve cazibesi çok olduğu için şeytan tarafından sürekli kullanılan bir hayattır. Çok önemli bir hakikate Kur'an dikkat çekiyor dikkat edin. Ölümlü hayat. Aldatıcılığı süsü ve cazibesi çok olduğu için şeytan tarafından sürekli kullanılan bir hayattır. Fatır suresi 5. ayet Kef suresi 28. ayet Lokman suresi 30. 33. ayet bununla alakalı. Ölümlü hayat kısa geçici zevkleri az ve belirlenmiş bir süresi olan bir hayattır. Bunu da Kur'an'ımız söylüyor mu söylüyor. Ölümlü hayat kısa, geçici, zevkleri az ve belirlenmiş bir süresi olan bir hayattır. Rum suresi 8. ayet, Nisa suresi 77. ayet, Kef suresi 45. ayet. Beşincisi ölümlü hayat birçoklarının sevecekleri, takılıp kalacakları, böylece imtihanları kaybedecekleri bir hayattır. Allah bizleri muhafaza etsin. Ama böyle bir şey var bu hayatta. Birçoklarının sevecekleri peşin olana aldanıp asıl olanı ihmal edecekleri. Şu anda olana kapılıp onun cazibesine kapılıp asıl kazanacaklarını ihmal edecekleri bir hayattır. Böylece böylece imtihanları kaybedecekleri bir hayattır bu hayat. Kıyamet suresi 20-21, Nahıl suresi 107, Yunus suresi 7. ayette. Bu başlığın altında gelelim öteki hayata bu öteki hayatla çok işimiz var ya biraz böyle aklınızda daha iyi yer edinsin diye kısa cümleler vereceğim. Öteki hayat ebedi hayattır öteki hayat asıl hayattır öteki hayat daimi hayattır öteki hayat sabit hayattır öteki hayat kamil hayattır. Bunlar da Kur'an'dan mı? Bunlar da Kur'an'dan. Öteki hayat ebedi hayattır. En'am suresi 128, Hud suresi 105-108 arası, Nebe 21-23. Öteki hayat asıl hayattır. Ankebut suresi 64. Hayat, ayet. Öteki hayat daimi hayattır. Ala, ala suresi 16 ve 17. ayetler birbirlerine yakın gibi gezik, gözükür bunlar mesela diyelim ki asıl daimi yakın değildir. Evet belki anlam birliktelikleri var biraz yap, anlam yakınlıkları ayetleri okuduğunuz zaman göreceksiniz. Öteki hayat sabit hayattır bunun içinde Ali İmran 14 Bakara suresi 25 öteki hayat kamil hayattır Zümer 70. Dördüncüsü öteki hayat sabit hayattır dedim ya Bakara 25'i okuduğunuzda göreceksiniz. Cennetliklere bazı nimetler tattırıldığı zaman ne diyecekler? Biz bunları tatmıştık dünyada Rabbimiz nasıl bir cevap veriyor? Hayır diyor siz kopyalarını tattınız asılları burada sabit olanı burada. Dolayısıyla öteki hayat dediğiniz zaman böyle bir hayat demiş oluyorsunuz bunu bir anlayabilsek benim aziz kardeşlerim bu ruha bir kendimizi vardırabilsek inanın sahabe gibi olmayacağını ben de biliyorum itiraf da ediyorum. Çünkü o biraz sahabeyi tanıdığınız zaman sizin de söyleyeceğiniz bir şeydir ama onlara yakın olma adına bir gayret içerisine giren bir inanışın sahibi olacağız. Bakın sahabe efendilerimizin birçokları dönem dönem gayrimüslimlerle savaş halinde ya da tebliğde karşılaştıkları zaman kendileriyle onlar arasındaki en temel farkı şöyle ortaya koyuyorlardı. Diyorlardı ki sizin dünyayı arzuladığınızın kat ve kat daha fazlası biz ahireti arzuluyoruz. Bu kat ve kat onların dünya arzusuna karşılık ahireti arzulama meselesi burada Kur'an'ın anlattığı hakikatlerin içselleştirilmesiyle alakadar bir şeydir. Hatırlar mısınız bilmiyorum Heraklius kendisiyle savaş için gelen o günkü Suriye topraklarında Şam topraklarındaki Müslümanlarla karşılaşmadan önce bir casus gönderiyor Müslümanların içerisine. Mesela uzun casus birkaç gün izliyor Müslümanları sonra Heraklius'a rapor getiriyor. Bugün niye Halep kan ağlıyor niye bu kan devam edecek ne zamana kadar devam edecek bu hakikati anlayabileceğimiz bir şey söylüyorum şimdi. O gelen casus Heraklius'a rapor ederken söyle bakalım Müslümanlar nasıl insanlar dedikleri zaman o casus şunu söylüyor ey kral diyor bizler ne kadar dünyayı istiyorsak onlar bizden daha fazla ahireti istiyorlar. Bizler ne kadar yerin üstünde kalma adına mücadele veriyorsak onlar yerin altına girmek için böyle bir mücadele veriyorlar. Onların içerisinde öyle adamlar var ki geceleri ruhbandır, gündüzleri ise fursandır. gecenin abididir, gündüzün mücahididir. Bu sözleri duyduğu zaman Heraklius desene bu adamlarla mücadele etmemiz mümkün değil diyor. Ve Heraklius Yermuk Savaşı'nda o muhteşem mağlubiyeti Müslümanlar için muhteşem diyelim. O muhteşem zafer arkasından Suriye topraklarına baktığı zaman şöyle bir söz söyleyecek. Elveda Suriye ilel ebet elveda diyecek. Ebediyen elveda diyerek gidecek. Niye biliyor ki o topraklarda o ruh olduğu müddetçe bir daha o topraklar Heraklius zihniyetinin olmayacak ama bugün Şam topraklarında ve İslam coğrafyalarının diğer yerlerinde eğer Heraklius zihniyeti varsa yerin altını yerin üstünden daha fazla isteyen yiğitlerin olmayışındandır. Eğer ahiret öncelikli yaşayan bir avuç insan olsaydı yine bu çağın Herakliusları dönüp bu topraklara elveda ilelebet elveda deyip gideceklerdi. Allah o ruha bizleri vardırsın inşallah. Hakikati daha iyi anlamamız için size son bir hadis vereceğim. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sanki tam da bugünü şu halimizi içinde bulunduğumuz şu ortamı bizlere tasvir edercesine bir şey söylüyor. Sevban İbni Bücdüt radıyallahu anhu bize rivayet ediyor. Biliyorsunuz Sevban peygamberin hizmetlisidir ona aşık bir yürektir peygamber aşkı. Birçok meseleye ve hatıraya konu olmuş birisidir. Nisa suresinin 69. ayeti de o güzel insanın yaptığı bir iş üzere nazil olmuştur. Bu kadar söyleyeyim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bizim bulunduğumuz bir mecliste dedi ki yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına sofralarına davet ettikleri gibi Sizinle savaşmak için birbirlerini davet edecekler aç kurtlar gibi sofrada güzel diyecekler ki gelin gelin diyecekler ve Müslüman olmayanları Müslümanlara saldırtmak için harekete geçecekler. Sahabe dehşete kapılıyor büyük ihtimalle bu Medine'nin son yıllarında olan bir hadise. Medine'deki o yiğitler yaşamışlar Tebuk'u yaşamışlar Mute'yi Mekke'yi fethetmişler Huneyn'i yaşamışlar imanın onlara kazandırdığı o kuvveti o gücü o izzeti biliyorlar onun içinde şaşırıyorlar diyorlar ki ya Resulallah o gün biz sayıca az mı olacağız sayıca az mı olacağız ki diğerleri aç kurtlar gibi bizde sofrada bizi yemek için birbirlerini davet edecekler hayır diyor sallallahu aleyhi ve sellem o gün bilaki siz kalabalık olacaksınız. Yani sayınız 1, milyon 700, 1 milyar 700 olacak. Öyle söylüyor ve vesselam efendimiz. Dünyanın üçte biri sizinle olacak. Sizinden olan insanlarla müteşekkil olacak. Öyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ancak sayı değil ki bu iş. Selin önündeki çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanları Allah. Düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak ve sizin gönlünüze vehin atacak. Dikkat edin sözlere. Allah düşmanlarınızın gönüllerinden size olan korku hissini alacak. Yani diyecekler ki bir milyar Müslüman ne yazar? Onu diyecekler ki diyorlar şimdi 50 küsur güya İslam ülkesi güya halkı Müslüman olan ülke ne yazar? Böyle diyecekler onların yüreklerinden size olan korku silinip atılacak ama sizin yüreklerinizde vehn olacak sahabe iyice dehşete kapılıyor ya Resulallah nedir vehn? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki dünyayı sevmek ölümü ise kerih görmek bu vehn bu dünya sevgisi ölüm yani Allah'a kavuşma arzusunun ise kerih görülmesi var mı yok mu bugün bizde başkalarına boş verin var mı yok mu bugün bizde şu anda bu memlekette bile yani ben bir somut bir şey söyleyeyim ki meselenin ehemmiyetini iyice anlayın şu darbe sürecinden sonra cemaatler hakkında oluşturulan bu olumsuzluğu olumsuz tablodan dolayı insanlar Başka başka cemaatlerden ve vakıflardan talebelerini çekiyorlar biliyorsunuz değil mi bunu adam diyor ki iki sene sonra benim oğlum falanca yere filanca yere memurluğa girecek filancalarla gözükmesin İşte budur vehin bu hale girmişiz. Böyle bir hale girdiğimiz için düşmanın karşısında sayımız çok olmasına rağmen hiçbir ağırlığımız ve izzet elbisesini yansıtacak hiçbir şeyimiz yok. O halde biz öteki hayatı malumatımız artsın diye değil benim aziz kardeşlerim ben size malumat froşluk yapmak istemem. Sizin de sadece malumata müşteri olmanızı talip olmanızı da istemem. Biz bu dersleri imanımız artsın diye yapıyoruz. İmanımız artsın ki o özlemini çektiğimiz izzetli müminlerden olalım. Allah o müminlerden bizi kılsın. Cenab-ı Hak dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize başta Halep olmak üzere yüreklerimizi yakan Halep olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize yardım eylesin. Bizi düşmanın gönlüne korku salacak o izzetli müminlerin zümresine dahil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.